Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fa'lamu fa eyyuhal ikhvan ve inne afdalel kitabi kitabullah ve afdalel hediyyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin ve sahibiha finnar ve bi's-senedil muttasil ile ennebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl astakurrü ya makânen neharan le'ennellâhe teâlâ az, azze ve celle hasani bil vahyi nehara sadaka rasûlullah fî mâ el kemâ Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktar Ramuzul Ehadis isimli hadis mecmasından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okumasına başlamadan evvel, Önce ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pak için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, ve sair enbiya ve mürselinin cümle evliyaullahın hasreten sahabe-i kiram radvanullahi ta'ala aleyhi mecmain hazretlerinden müteselsilen zamanımıza, üstatlarımıza, hocalarımıza kadar Bilhassa hocamız Muhammed Saidi i kadar güzel eylemiş olan silsilemize mensup Saadat ve Meşahit-i ruk Aliye'mizin ve hülefasının, müridanının, mühibbanının ruhlarına ayrı ayrı olmak üzere ve hasreten burada bulunan, şu hadisleri dinlemek üzere buraya cem olmuş bulunan kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının, dostlarının, akrabasının ruhları için Feldemizin Medar-ı Evliya Evliyaullah'ın Hacı Bayram-ı Veli'nin Vesair Müminin-i Müminat Ve Müslümin-i Müslümat'ın Ruhları için Biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına ererek Huzuruna sevdiği, razı olduğu Bir kul olarak varmamıza Vesile olması için Şu okuduğumuz hadislerin Bize kadar gelmesine emek sarf etmiş Olan bütün ravilerin Ulemanın, hadis Alimlerinin ruhları için içinde şu vazifeyi yapabildiğimiz şu camiyi bu hale getirmekte emeği geçmiş, maddi yardımda bulunmuş, koşuşturmuş olan kardeşlerimiz için bir Fatiha 3 İhlas Şerif okuyalım Mevla cümlesine ikram eylesin Bismillahirrahmanirrahim İlk hadisi şerif metnini Arapça mukaddime'de okumuş olduğumuz <gülüyor> Cabir Hazretlerinden rivayet edilmiştir Müstedrek'te ve Deylemi'de kaydedilmiş hadisi şerif. Metni şöyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki rüyanın en doğrusu gündüz olanıdır. Çünkü Allahu Teala aziz ve celil olan Allah beni ve vahyimi bana vahyetmeyi gündüze tahsis eylemişti. Malum rüya insanın uyuduğu zaman kendinden geçtiği zaman gördüğü bir takım şeyler ama gözleri kapalı da yine görüyor. Demek ki görmek gözle de değilmiş. Rüyaların çeşitleri vardır. Hakkı vardır, batılı vardır, şeytanisi vardır, rahmanisi vardır, nefsanisi vardır. Doğru rüyaların olduğuna Kur'an-ı Kerim'de işaretler var. Yusuf Aleyhisselam rüyaları tevil etmeyi, tabir etmeyi Allahu Teala Hazretleri kendisine öğretmiş olduğu için bazı rüya tabirleri yapmış, onlar Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Mesela diyor ki, ya ebeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ebeti inni ra'eitu ahada aşere kevkebe ve şemsa kamera kamer ra'eituhum li Gördüm ki 11 yıldız ve güneş ve ay bana secde ediyorlar. Yakup Aleyhisselam anladı rüyanın şeyini, neye işaret olduğunu. Dedi ki oğlum Rüya'nı sakın kardeşlerine aktarma. Rüya'nı kardeşlerine söyleme. Feykîdü ile Sana bir zararları dokunur, bir hile yaparlar. Kıskanırlar. Kıskanırlar da bir hile yaparlar dedi. Çünkü 12 kardeş de Yusuf Aleyhisselam ile beraber evlatları Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği, terbiyesi Allah tarafından kendisinin tabi peygamber olarak seçilmiş, küçükten beri hoş hali vardı, o hali ötekiler kıskanıyorlardı. Babası onlara itibar ediyordu, rabet ona itibar ediyordu, hususi bir muamele ediyordu diye, ötekiler onu kıskanıyorlardı. Bu böyle. Yani, burada da bir başka ders çıkıyor ki, insan ne kadar hoş hali iyi olsa, Yine de kızıp da kendisine kötülük yapmak isteyenler çıkabiliyor. Allah'a sığınmaktan gayri çare yok. Küllü nimetin mahsûdün. Her nimet hasede uğrar. Haset çelbeder. Birisinde bir şey gördüm, mü, ötekilerin içi kıvrılır. Hasetçiyi de tedavi mümkün değildir. Ancak senin elindeki nimet gidecek de hasetçinin içi rahatlayacak. Başka türlü rahat etmez. Yani sen kıvırım kıvrım kıvrandığın zaman o zaman memnun olur. Tamam, şimdi içim rahat etti. Ya mübarek ne olur Allah sana da versin, ona da versin. Yani ondaki nimetin gitmesini ne diye istiyorsun? Haset, kötü bir duygu. Kötü bir istek insanın içinde. Karşısındakinin elindeki nimet gitsin diye kıvranır içi ister. Benim de olsun dese, Allah bana da versin dese neyse ne? Fakat onun elindeki gitsin çıksın onun elinden o dayanamıyorum onun o nimete mazhar olmasa. böyle durumlar oluyor tabi aradan uzun macera geçti Yusuf aleyhisselamın hayatında kardeşleri hakikaten onu kıskandılar efendim e, e, öldürmeye kastettiler kuyuya attılar efendim kervana sattılar Mısır'a gitti ama bir insanı Allah aziz ederse cümle cihan halkı başına toplaşsa onu zelil demez. Allah onu gene Mısır'da da aziz etti. Mısır'ın azizi onu satın aldı. Çocuk çocuğu yoktu. Hanımına dedi ki bunu alalım. Evladımız yok. Bunu evlat edinelim. Bize belki bir faydası dokunur dedi. Gene saraylarda büyüdü Yusuf Aleyhisselam. Ötekiler istedikleri kadar kıskansınlar, kuyuya tıksınlar, efendim esir olarak satsınlar. Gene sarayda büyüdü. Gene Allah onu çeşitli nimetlere erdirdi. Sonunda da Öteki hasetçiler yaptıklarına pişman oldular da uzun maceradan sonra yanlarına çağırdı onları. Onlar ona o zamanın usulü üzere secde ettiler. Hürmetlerini ifade etmek için. Bizim şeriatimizde başka bir kimseye secde etmek yok. Eğer bir insanın bir insana secde etmesi olaydı, kadına kocasına secde etmesini emrederdim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki başkasına secde etmek yok. Hatta böyle iki büklüm kıvrılmak da yok. O olmada dü olmasa dünyada eğilmez başlar. Mehmet Akif ne güzel söylüyor. Rükû olmasa, namazı olmasa bu Müslümanın başı dünyada eğilmez yani. Kimseye eğilmez. İzzet var, Müslümanlığın izzeti var, şerefi var. Müslümanlığın izzetini hiçbir şekilde bir başkası, Müslüman olmayan bir kimse onu geçecek bir başka şeyle telafi edemez. Parası var, olsun. Efendim şu su var, bu su var, zengin, tahsilli ve hiçbir kıymeti yoktur. İzzet Allah'ındır, Resulullah'ındır ve onlara inandıkları için Müslümanlarındır. Münafıklar bunu anlayamazlar. Bir Müslüman, efendim ne kadar fakir olsa, ne kadar yoksul olsa, ne kadar... Mevkisiz, makamsız olsa gene yükseklerin yükseğidir. Bir kafirle mukayese dahi edilmez. E bundan ne çıkar? İzzet etsene. Ne çıkacak? Müslüman kardeşine izzet etsene. Kafire izzet edersin. Berikine izzet edersin. Münafaa izzet edersin de kendi Müslüman kardeşine niye izzet ve ikram etmezsin? İslam'ın ruhundan haberi yok Müslümanların. Filance yere şarkıcı geldi mi yerler dar, dar geliyor da stadyum tutuyorlar şarkıcıyı dinlemek için. Efendim nasıl yardım edeceklerini bilemiyorlar da tepeden tırnağa altın takarak tepeden tırnağa altın ediyorlar şarkıcı kadın. Yani Allah bizim başımıza taş yağdırmıyorsa işte içerideki zayıfların, efendim masumların, Allah'a has kulların su bereketiyle efendim şehitlerin hürmetine mı yoksa kafamıza tepeden çatır çatır taş yağması lazım. Secde ettiler Yusuf Aleyhisselam'a. O zaman dedi ki Yusuf Aleyhisselam. Bu ya ebete hazati evli rüya yem min kabl. İşte daha önce gördüğüm rüya vardı ya hani 11 tane yıldız ay ve güneş bana secde etmiş diye. İşte 11 yıldız kardeşlerim, işte ay ve güneş sen ve anam efendim, işte rüyanın tevili. Ne anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den sağlam bir delil çıkıyor ki rüyanın aslı var. Rüya denilen şeyin sadece efendim insanın içine depo edilmiş, atılmış efendim duygular alt şuura itilmiş bir takım hislerden ibaret olmadığı manevi alemlerle ilgisi olduğu bir takım hakikatleri aksettirdiği ne Kur'an-ı Kerim şahit. Ama bu Rahmanisi var, şeytanisi var, nefsanisi var. Doğru. Yani bazen öyle. Peki bunların hangisi doğrudur? Zamanı da önemlidir. Seher vaktinde görülen doğru rüyadır. Seher vakti. Gecenin yarısı geçmiş, üçte ikisi geçmiş, gelmiş sahura kalkma zamanı, işte o zaman görülen rüya doğru. Ondan sonra gündüz görülen rüyalar doğrudur. Çünkü insan dinlenecekse dinlenmiştir, midesinde hazmedilecek bir şey varsa hazm olmuştur vesaire. artık şey, manevi hayatın hakikatleri aksedebiliyor. O bakımdan gündüz görülen, e peki gündüz insan yatar mı? Müslüman yatar gündüz, tabi. Gündüz uykusu var, sünnet olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğle civarında uykuya yatardı, ona kaylule uykusu derler. İstirahat veya uyku, çok da faydalıdır vücuda. Hele mümkün olsa da sen de mesela şöyle bir öğleden az bir saat önce, yarım saat önce veya öğleden biraz sonra şöyle biraz bir uzanıversen, karanlık bir yerde gözünü kapatıp şöyle bir uzansan öğleden sonra nasıl dinç olursun, nasıl rahat çalışırsın, nasıl dinlenmiş olursun, gör o zaman nasıl sıhhat kazanırsın. Amerika'da bunun tecrübeleri yapılmış. Avrupa'da, Amerika'da Rusya'da tecrübeleri yapılmış. Öğleyin dinlenen dinç oluyor. Kendinize denerseniz Peygamber Efendimizin tavsiyesidir. Öyle yaparsanız iyi olur. İşinizin bir kenarında şöyle bir kenara çekilip de 15-20 dakika bu sünnettir, şeydir diye Efendim onu yaptığınız takdirde günün ortasında tazelenirsiniz. Niye öğleyin uyuyalım? Ömrümüz uykuyla mı geçecek? Müslüman zaten gece tam uyumuyor ki Müslüman sahur vaktinde kalkıyor. Teheccüd namazını kılıyor. Tevbe istiğfar ediyor. Zikri fikirle meşgul oluyor. Ondan sonra sabah namazını kılıyor. Sabah namazından sonra efendim işraka kadar bekliyor. Ondan sonra efendim e, rızkınızı talepte uykuya yatmayınız denildiği için kalkıyor, işine gidiyor. Artık o öğleye doğru geldi mi adam akıllı yorulmuş demektir. Şöyle bir uzanı verdi mi İş yerinde de mesela bir saat tatil veriyorlar bence namazını kılsın, birazcık yemeğini yesin, şöyle 15-20 dakika bir yerde uzansın işçi. Çok dinç olur. İşte gündüz görülen rüya, doğru bir rüyadır, rüyaların en doğrusudur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Diğer bir hadisi şerife geçiyoruz. Bu hadisi şerifler baldan tatlıdır ve daha şifalıdır. Bunları hatırımızda iyi tutalım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesidir. Peygamber Efendimiz'in sünnetini tutan, sünnetini ihya eden, onu yaşayan kimselere şehit sevapları var. Aslı külli da'in el-beredetü. İkinci hadisi şerif bu. Çok rivayetler gelmiş, Darakutni'de Enes i̇bn Malik'ten, İbn-i ve Ebü i Aym, Efendim, Hz. Ali Efendimiz'den, Efendim İbn Asakir Ebu Said el-Hudri'den radvanullahi aleyhi ecmaîn rivayet etmiş. Aslı kullü da'in el beredetü Bütün hastalıkların kökü aslı mideyi tıka basa doldurmaktır. Kalp hastalığı ondan olur, mide hastalığı ondan olur, ülser ondan olur, gastrit ondan olur, efendim şişmanlık ondan olur, şişmanlıktan doğan öbür hastalıklar ondan olur, efendim vesaire vesaire böyle gider. Çok yemek. Berede, de mideyi çok doldurup da onu artık dondurmak hareket edemez hale getirmekten, o kökten onun için bu tabir verilmiş mideyi doldurmaya fazla yemek yemek. Ne kadar yiyeceğiz? Bir kere önce soralım, ne zaman yiyeceğiz? Bir hakim zata sormuşlar, ne zaman yemek yiyelim diye. Çok zarif bir cevap vermiş. Diyor ki, fakir bulduğu zaman yesin. Fakir bulduğu zaman yesin ama zengin ancak acıkınca yesin. Acıkmadan yemek üzerine yemek çok zararlıdır. İyice acıksın öyle yesin. Zengin şeyi var, mutfağı dolu kıdası tamam, bir sıkıntısı yok. Acıktığı zaman yesin. Fakir zavallıcık ne zaman bulursa yesin. Sonra ne kadar kaç gün bulacak mı, bulmayacak mı belli değil. Böyle cevap vermiş. Demek ki aslında iyice acıkmadan yememek lazım. Acıkarak yemek lazım. Faydalı olması için öyle. Peki ne, ne miktar yiyelim? Yine bir hakime sormuşlar demişler. Ne kadar yiyelim? Demiş ki 200 dirhem yiyin. O demişler, bu kadarcık şey kime yeter? diyor ki hazel miktaru yahmiluke. Bu kadar seni ayakta tutar, sıhhatli olursun, işini görürsün. Ve mazid de aleyhi fe ente hamilihu. Daha fazla yersen sen onun hamalı olursun. Bu kadar sana yeter, fazla yersen sen onun hamalı olursun. Neden? Miden şişer, efendim kilo alırsın filan onu taşımak zorunda kalırsın. Bu da güzel bir tavsiye. Yani az yiyecek. Peki ne kadar az? İhtiyaç varken sofraya oturacaksın. Henüz daha yemeye iştah varken kalkacaksın. Şunu da ye, yok artık tıka basa doldum, hiç yiyecek halim kalmadı. Başına ısrar etme, <gülüyor> yiyemeyeceğim filan. Çok çok yemiş. O kadar olmayacak. Midesinin üçte birini gıdaya, üçte birini suya, üçte birini de efendim havaya bırakıp öyle yemek yemeyi tavsiye etmişlerdir. İştahsı varken daha elini çekebilmesi lazım Müslümanı. Bütün hastalıklar mideyi çok doldurmaktan başlar öyle öyle gider bu iş. Az yediği zaman insan hafif olur. Vücudu az yorulur. Azaları az çalıştığı için mide vesaire vesaire tahrip olmaz. Çok kilo almadığı için efendim dizi ağrımaz. Kemik sistemi bozulmaz. Efendim vesaire vesaire. Kalbi yorulmaz. Bir hadis-i şerif daha var arkada. Bu da ona benziyor. Ebu Derda radıyallahu ahten rivayet edilmiş. Aslı külli da'in elberd. Aslı külli da'in el-berdü. Demin el-beredetü dedi, burada el-berdü demiş. Şimdi bu ikisini böyle peş peşe zikrettiğine göre hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekan, ikisi arasında bir fark var. Şerhte diyor ki, bir tezkinin ra ey teberrüt, kemâ merr Yani bir önceki gibi diyor manası ama burada hakiki manasıyla berd, soğuk olsa gerek. Soğuk. Yani midenin artık hazmedemeyecek, kıpırdayamayacak gibi donması manasına berede değil, bert demiş burada. O zaman mana soğuk. Her hastalığın kökü soğuktur demek olur. Bu da bu da tıp ben öyledir. Hakikaten insan 3. her hastalık oradan gelir. Sıcaktan zarar gelmezler dedelerimiz. Yün kuşaklar sararlar. Efendim yün çoraplar giyerler. Efendim abasını çıkartmaz. Üstünde dur kazanı çıkartmaz filan. Böyle gezer 100 yaşına, 110 yaşına, 120 yaşına dolaşır sapasağlam. Ama delikanlılar, gençler efendim tiril tiril bir atletle dolaşırlar. Efendim kızlar e, mini etekle dolaşırlar. Efendim japon okulla gezerler. Yani utanmasalar onları da giymeyecekler ama işte biraz göstermelik bir şey giyiyorlar üstlerine. Bakarsın 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında romatizmaymış, bilmem ne ki, rahatsızlıymış, bilmem ne rahatsızlıymış, bilmem ne rahatsızlıymış, başlar. Yani üşütmek, üşütmek her şeyi, her hastalığı harekete geçiriyor. O bakımdan insanın sıcak durması, sıcak olması, şöyle bürünmesi, örtünmesi iyidir. Öbür hadisi şerif. İsna el-ma'ruf il ila menhu ve ehluhu ve ila gayri ehlihi. Fe in esabta ehlihu, esabta ehlihu ve in lem tusib ehlihu kunte ente ehlihu, ehlihu. Hazreti Ali Efendimizden rivayet edilmiş bir hadisi i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki: İyiliği yap Ehil olana da ehil olmayana da. Yani iyilik, maruf, aklın ve şeriatin hoş, uygun gördüğü fiil. Mesela yemek yedirmek, mesela sadaka vermek, mesela efendim güleç yüz göstermek, mesela buna benzer şeyler. Akıl tamam iyi diyor buna. da şeriatimiz de teşvik etmiş, tamam maruf budur. Yani şeyin, halkın arasında aklen ve şeran, beğenilen, memduh olan fiiller, işler. Bunu yap. Kime karşı? Herkese karşı demek. Yani ehline ve ehil olmayana da yap diyor Peygamber Efendimiz. Herkese karşı yap. Demek anlıyoruz ki, acaba bu adam bu iyiliğe değer mi? Liyakatlı mı? Liyakatsız mı? Yapmayayım yoksa? Herifin kim bilir arka tarafta ne kusuru vardır, bilmem nesi vardır. Yapmayayım şu iyiliği, iyice bir araştırayım. Yok, böyle demiyor Peygamber Efendimiz. O tarafına pek karışma da, iyiliği yap. Eğer sen ehline isabet edersen, iyilik yapılmaya layık olan bir insana iyilik yapmış olursan, tamam, hedef, gaye elde edilmiş demektir. İyiliği istediğin tarzda ehil olan bir kimseye yapmışsın, tamam maksat hasıl oldu. Eğer ehil olmayana yapmışsan, o zaman sen onun ehlisin. Yani sen yine iyiliği yapmış demeksin, sen iyilik sahibi bir insan olarak şey yaparsın. Sen ondan zarar etmezsin. Eski ümmetlerden bir zat geceliğin, kimse görmedik bir yerde, karanlıkta birisinin eline bir tutuşturmuş, bir sadaka vermiş. Ertesi gün yayılmış ki, o dün akşam şehirde bir hırsıza sadaka verildi. Ya, o bilmiyor ki hırsız olduğunu, iyilik yapmak için. Daha ertesi gün yine bir şey yapmış, ha, dün gece filanca kötü kimseye iyilik yapıldı. Böyle hadis-i şerif var. Birkaç gece böyle şey yapmış, vermiş, isabet etmemiş, yani başka kimselere yapmış ama o şahıs zarar etmiyor. Çünkü iyi niyetle yapıyor. Biz de insanların aslını, faslını araştırmak zorunda değiliz. Araştırırsak, cemiyette fitneler olacağından allah Alem, karma karıştırır. Sen benim kusurumu araştırırsın. Ben senin kusurunu araştırırım. Casuslama, hepimiz birbirimizin işine peşine düşersek, o zaman ne sevgi kalır, ne muhabbet kalır, ne tat kalır, ne birlik kalır, ne kardeşlik kalır, ne beraberlik kalır. Aldırmayacaksın o tarafına. Sen iyiliği yap, iyilik yap, denize at, balık bilmese de Haluk bilir. Böyle bir söz vardır. Balık bilsin, bilmesin. Sen balık bilsin diye yapmıyorsun ki istersen at. iyiliği. Kimisi iyilik yapmak için, efendim işte hoca efendi, sana al şu kadar şunu getirdim herkesin içinde. Canım hiç kimse bilmeden versen, gene Allah biliyor yani, bir şey değişmeyecek. Kimisi öyle şey yapıyor. Demek ki iyilik yapmaya gayret edeceğiz ve muhatabımızın layık mı, değil mi diye düşünüp de durumundan dolayı bir üzüntüye düşmeyeceğiz. Her halde biz kerdeyiz. İsabet edersek de etmesek de kerdeyiz. İdribuhu alessalati lisebin. Va'zilu firashahu litis'in. Vezdevicuhu lisebi aşer. İn ken feiza fe ene zalika Fel yujlis beyne yedehi summeliyakul la calekallahu aleyye fitneten fit dünyâ ve âhire. Bu hadisi şerif, evlada babanın yapacağı vazifelerle ilgilidir. Hadisi şerifin ilk iki cümlesi muhatap, cem muhatap yani sizler şöyle yapınız diye emir olarak şey yapıyor. Ondan sonraki kısmında iltifat olmuş, yani siga değişmiş. Orada da efendim, müfret olarak zevvichu demiş. Ondan sonra da fe izafi alezhalike diye gaybe iltifat olmuş. Yani okuyuşumuzda bir eksiklik yok. Üç siga değiştirilmiş, böyle sigadan sigaya geçmeye edebiyatta iltifat derler, bir sigadan bir başka sigaya geçme. Okuyalım şimdi. İdrubuhu aleyhissalatu lillahibil ve azizilu firaj şehi Çocuklarınızı namaza gitsinler diye 7 yaşındayken dövün. Gitmiyorsa, hadi oğlum namaza e, istemem, oynayacağım, top var, ip var, bilmem ne filan. 7 yaşına geldiği zaman dövün. İdrubuhu, onu dövün. Erkek çocuk, sigar, erkek çocuk şeyi. Efendim, "Vazilhu firashahu yatağını ayırın letis'in. 9 yaşına geldiği zaman yatağını ayırın. Bir yatakta yatmasın. Hem öteki kardeşlerle bir yatakta yatmasın, hem ana babasıyla bir yatakta yatmasın. Bazen çocuğunu alır anneler babalar yanında yatırırlar. 9 yaşından sonra öyle yapmasınlar." Böyle diyor. Ondan sonra ikinci kısımda diyor ki: "Ve zevvichhu lise bi aşer." İnkâne eğer olursa, mümkün olursa, 17 yaşında onu evlendir. Demek ki 10 yaşına, 17 yaşına geldi mi? Mümkünse çocuk yani imkân nerededir? Bir ana babada imkan, iki çocukta imkan. Yani çocuk bir aile idare edecek hale gelmişse, o zaman onu 17 yaşında evlendirmeyi tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Erkek çocuk, 17 yaşında. Fezafe <gülüyor> al-ezelli Baba bunu yaptığı zaman 17 yaşında da evlendirdi. 7 yaşında namaza alıştırdı, kırmadığı zaman birkaç patlattı, dövdü. 9 yaşında yatağını ayırdı, terbiyesine dikkat etti, efendim. 17 yaşına gelince de evlendir verdi, yuva sahibi eyledi. O zaman karşısına oturtsun onu. Yücelis mu beyne Şöyle iki yananın önüne otursun, yani karşısına onu otursun da sunmel Sonra desin ki. La calek Allahu aleyhi fitneten fit dünyâ ve Allah seni bana dünyada, ahirette bir fitne eylemesin desin veya fitne eylemedi. Yani mazi siyasıyla dua manası var, fitne eylemesin. Neden? Şimdi. Demek ki bir baba evladını namaza alıştıracak, terbiye edecek, ondan sonra onu evlendirecek. O evladın hakkı. Baba o vazifeleri ona yapı verecek. O zaman sorgu sual olmaz babaya. Sen niye buna karşı vazifelerini yapmadın diye? O zaman o ona fitne olmaz. Dünyada da ahirette de. Dünyada fitne olmaz. Evlendi, akla başında bir insan. Tamam, yuvasına gidiyor, geliyor. Efendim, ciddi bir ev aile reisi oldu, bitti. Dünyada bir problem olmaz. Evlendirmezse gözü dışarıda olur, haylazlık eder, yaramazlık eder, ahlaksızlık eder, babaya yazılır günah. Babaya yazılır. 30 yaşına gelinceye kadar çocuklarını evlendirmiyorlar zamane insanların. Yok efendim yüksek tahsili bilsin, yok efendim bilmem askerliği bilsin, yok efendim ihtisası bilsin, 35 yaşına kadar o çocuk ne yapıyor? Ne haylazlık ederse babasına yazılıyor. Ona dikkat edin. E hocam, 17 yaşında olur mu? E, olan oluyor yani. Peygamber Efendimiz söylemiş ya sen Peygamber Efendimiz'e inanmıyor musun? Onun tut, sözünü tutmak istemez misin? Evlendirirsin. Olur. Yani ben şahsen kendi evlatlarıma söyledim. Bak evladım gel bırak şimdi tahsil mahsil ayrı şey. Şu kadarını sana şu kadarını bana bu iş böyle olsun dedim. Bahattin'in Akşibend Efendimiz hanımına demiş ki, şu bizim kızı gözetle, bülüva erdiği zaman bana haber ver. Bir zaman gelmiş, Efendi Hazretleri bizim kız büyüdü, bülüva erdi deyince, teşebbüse geçmiş, birkaç ay geçtikten sonra evlendirmiş, kendi has şeylerinden, dervişlerinden biriyle evlendirivermiş. Para, pul, mehir, şunu, bunu filan düşünmeden yani, mühim olan, Allah'ın emri, Resulullah'ın tavsiyesi yerine gelsin. Düğün günü giderken de demiş ki, evladım kusura bakma, birkaç ay geciktim. Beni affet demiş. Birkaç birkaç ay geciktim seni evlendirmekte hakkını helal et, kusuruma bakma demiş. Bu fitne fesat nereden çıkıyor? Hep bu tavsiyelere uyum, uyulmadığından çıkıyor. Kızlar süslene bildiğince süsleniyorlar. Yani insanları akıllarını başlarından almak, çelmek için ne yapmak gerekiyorsa koca bir sanayi gelişmiş. Koca bir sanayi, efendim saç süsleme sanayi, berberler, kuaförler, bilmem neler, koca koca aletler kafasına geçirilir, bilmem kurutulur, 6 aylık yedi dalga, kısa dalga, efendim kesme, biçme vesaire filan dünyanın paraları, bilmiyorum ne kadar para veriliyor, her bir berbere dünyanın parası. Efendim kumaşlar, ipekliler, atlaslar bilmem neler, şunlar bunlar, dibalar. Ondan sonra efendim şu moda. E geçen senekini giysene evladım. Hani bak bir şey değil. İşte hiç ne çizilmiş ne bozulmuş, hiçbir şey olmamış. giysene. Moda değişti. Şimdi bir şalvar modası var. Şimdi bilmem dar moda var. Şimdi maksim namus vesaire. Ondan sonra zapt edemiyor çocuğunu. Saat de gelmiş kız çocuk. Kızım sen bu saate kadar ne yapıyorsun? Sana ne diyor? Hürriyet var diyor. Hürriyet bu değil ki. Hürriyet bu değil ki. Hürriyet edepsizliği yapabilme serbestliği değil ki. Bizim dinimiz öyle hürriyet vermemiş. Bakın, 7 yaşında döv diyor. Tabii ayağın altına al, kanı çıkıncaya kadar vur manasında değil. Neresine vurulacağını bile söylemiş. Başına vurma. Yüzüne vurma diye söylenmiş. Sırtına şöyle bir patlatı verirsin, zarar gelmeyecek yerine poposuna patlatırsın. Çocuk korkar. Ondan sonra Ha, babam bu hususta çok ciddi aman şu namazı kılayım der onu sen alıştırırsın sabah ne güzel şimdi bizim mahallede sabahleyin baktım bizim kardeşimiz çocuğunu almış yanına öyle geliyor küçücük çocuk esniyor, esniyor filan ama namazı, sabah namazına babasının yanında alışıyor o öyle gidecek sen şimdi aman çocuğumuz aman çocuğumuz kıymayalım yani sıcak yataktan hava soğuk kaldırmayalım filan diyoruz deniliyor ondan sonra çocuk alışamıyor Bizim mahallede cami kurmaya başladığımız zaman bizim mahalle bir kooperatif olarak kurulmuş. 150 ev falan ama biz satın aldık. Orada arkadaşlar, herkes bir ev aldı. Biz oraya girdik. Yani kooperatifte bizim ilgimiz yoktu. Fakat biz gelince baktık ki çarşısı var, dinlenme parkı var, sığınağı var, sineması var, her şeyi var. Cami yeri yok. Koca, koca mahallede cami yeri yok. Hadi bir cami yapalım falan dedik her taraftan itirazlar yükseldi. Efendim, çocuklarımız rahatsız olur diyorlar. Ezen çocuk sesinden çocukları rahatsız olacakmış. Sen öyle yetiştirdiğin çocuğundan sonra ne dertler çekeceksin, gör bakalım. Ezen sesinden rahatsız olan o çocuktan sen büyüyünce ne dertler çekeceksin, o seni nasıl sürüm sürüm süründürecek? Öyle yetiştirirsen öyle olacak. Efendim bir de yani bu Batı'nın Batı'nın fikirleri çok zehirlidir. Hani biz şimdi İngiltere ile Amerika ile İtalya ile Almanya ile bir kültür savaşı veriyoruz. Kimse farkında değil. Adamlar gelişmiş, nüfusu kalabalık, paraları bol, dünyada dünyanın her yerine dal budak salmışlar. İngiltere Avrupa'da küçücük bir ada dersin, Avustralya kıtası onun, Yeni Zelanda onun. Kanada akrabaları, Amerika akrabaları, efendim Arjantin'in bilmem neresindeki Falkland Adaları, onların efendim Singapur, onların bilmem Hong Kong, onların herkes uyumamış dünyanın dört bir tarafına dalbudak salmışlar. Onlar şimdi bizimle mücadele ediyorlar. Yok hocam, sulh içindeyiz işte bak dost, müttefik, NATO var vesaire. Orası öyle de, o siyasi bakımdan öyle de bir kültür savaşı var. İstiyor ki sen tamamen ona uyasın. Velen terda, ankel yehudi, velen nasara, hatta tette bir millete. Onların dinlerine, milliyetlerine, örflerine, adetlerine uymadıkça onlar senden hoşnut ve razı olmazlar diyor. Yahudiler ve Nasraniler için dinimiz, Kur'anımız. Razı da olmuyorlar. Harıl harıl misyoner gönderirler, kitaplar bastırırlar. İsviçre'de basılır kitaplar. Nereden girer? bedava dağıtılır, senin adresin nereden almışlardır bilinmez, sana bir kitap gelir bakarsın. Efendim Hristiyanlık iyidir, Hristiyanlığa gel. Ya Hristiyanlık bundan efendim 20 asır önceki dindi. Şimdi İslam geldi, sen uyuyor musun? Hangi asırda yaşıyoruz? 20. yüzyılda yaşıyoruz şimdi. O Hristiyanlıktan sonra Allah, Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yı gönderdi de o yepyeni pırıl pırıl ahkamı getirdi senin İncil'in kayboldu da Kur'an var şimdi ortada. Senin dünyadan haberin yok mu? Hristiyan yapmaya çalışıyor. Fırsatta buluyor yani. Buralardan ben görüyorum böyle. Geçenlerde otobüse bindim de delikanlı Türkçe konuşuyor. Hiç aksanında bozukluk yok. Şurasına haç takmış. Türk aksanıyla konuşuyor. Yani sanmıyorum başka bir ırktan olduğunu. Öyle şey yapıyorlar. Bir kültür savaşı var. Sana uydurmak istiyor. Eee kendi örfünü, adetini sana ilka etmek istiyor, seni kendisine benzetmek istiyor, sana kendi malını satmak istiyor, senin paranı almak istiyor, mümkünse senin memleketine fırsat bulsa sahip olmak istiyor. Kıyıdan, köşeden aman efendim, turizm bilmem nedir filan diyerek orasına burasına sahip olmaya çalışıyor, uyuyorsun sen. Çeviriyor tedörgüyle, buraya kimse giremez diyor. Kamp kuruyor, çıplaklar kampı kuruyor, bilmem ne kuruyor. Sen burada haberin yok. Sen sabahleyin işine gidiyorsun, akşama kadar çalışıyorsun, akşam yorgun eve geliyorsun ama böyle şeyler oluyor. Bir savaş var. Kültür savaşı var. O savaşta onlar bir şeyler söylüyorlar, biz müdafaa edeceğiz. İşte biz hocalar, aklımız erer anlayabilirsek bu savaşı, biz size anlatacağız. Aman etmeyin, sizin geçim gayilesinden dünyadan haberiniz yok, işin aslı budur diyeceğiz. Bak Amerikalı diyor ki ve Avrupalı, ''Efendim altın çağıymış.'' altın çağıymış hayatın e, büluğa erdikten sonra evleneceye kadar zaman ne kadar uzun olursa o kadar altın çağıymış o çağ nedenmiş? efendim gönül macerası olurmuş, şunu olurmuş bunu olurmuş, yanarmış, yakılırmış şiir yazarmış, roman yazarmış hissiyatı şöyle olurmuş böyle kandırıyor milleti kendisi öyle zaten kendisi öyle ama bizim öyle değil bizim işimiz biz evlilik evlilik dedikleri nedir? 17 yaşında öğrendim. İşte buymuş. Tamam bu da bitti. Ha, ben Allah'a iyi kulluk yapmaya bakayım deriz. Bizim işimiz bu. Halbuki daha 35-40 yaşına geldiği zaman daha evlilik yapmamış. Ben profesörler bilirim yanlarında okudum. Bekar kalmış. Yarım insan. Normal değil. Evlilik denilen terbiye müessesesinden geçmemiş. 90, Hareketleri acayip. Sözleri acayip. Biz talebesi talebesi ciğerini okur şeyin hocasının. Her hareketinin manasını bilir. Ne manaya geldiğini. Aa, bugün bizim hoca evde kavga etmiş de, öyle gelmişler talebe. Liseden, şeyden bilir. Yani ev halinin onun kaşına gözüne nasıl aksettiğini bilir. 17 yaşında bitecek bu iş. Tamam evlendim. Evlilikse evlilik, yuvaysa yuva, çocuksa çocuk, malsa mal, işse iş. Hadi bunların hepsi birer... Tuzaktı, birer ayak bağıydı, hepsi halloldu. Hadi bakalım buyur şimdi, Allah'a kulluk etme. Yoksa akıl onunla 35 yaşına kadar meşgul olacak. Acaba hangi kızı alsam, acaba ne olacak, bilmem ne filan. Havayı geçer ömür. Yani şeyimiz, bizim dinimiz daha güzel elhamdülillah. Allah bizi bu dinden, bu imandan, bu ahlaktan, bu şeyden ayırmasın, bu yoldan ayırmasın ama bunları bilmezlerse kanıyor bazıları. Bu hadisleri siz geliyorsunuz, dinliyorsunuz, Allah razı olsun, camiyi doldurmuşsunuz. E, cami olduğuna göre iyi maşallah memleketin hali. E, bu caminin hepsi tepeden tırnağa olsa ne olur yani? Memleketin ekseriyeti nereye gidiyor? Bak bakalım. Şu kızların giyinişine bak bakalım, erkeklerin haline bir bak bakalım. Gir bakalım şöyle bir kahveye. Git bakalım böyle bir kızılayda dolaş. Akılları ne? Ne yapmak istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Bir, nabızlarını şöyle bir tut bakalım kaç atıyor nabızları? Normal mi? Anormal mı? Bir anla bakalım. Bu cami dolu. E, bu caminin hepsi mücahit olsa, hepsi böyle şey yapsa, eh anlarım o zaman her cami mücahid olsa. E, camiler de öyle değil, cemaatler de kaliteli değil. Kurcalasan, edesen, elmanın içindeki kurt gibi şey kusurlu oluyor yani zamane Müslümanları. İslam'ı bilmiyor, imanı bilmiyor... Ne yapması gerektiğini bilmiyor, hangi yolu tutturması gerektiğini bilmiyor. Şimdi gelirken bir yere uğradık. Bilmiyorum, yani tanıdıksa gene selamlaştık. Kusuruma bakmasın, hakkı söyler hocalar, söyleyecek. söylemesek mesul oluruz. Allah bizi şey yapar, yani ateşten gemlerle gemleyecek. Söylemesi gereken sözü söyleme yani. Kadın başörtülü. Adam sakallı, kızın sapsarışın saçları omuzlarına dökülmüş, öyle geziyor, pantolon giymiş. E sen karına ağaç, o karına kim bakacak şimdi? Asıl bakarsa kızına bakar, onu örtmen lazım yani. Dürüstlükse, tesettürse, namussa, iffetse işin doğrusu bu. Şey yapmıyor yani, evlatları iyi terbiye edemiyor Müslüman. Kendisi sakal bırakmış, demek ki sünneti biliyor, Peygamber Efendimizin yolunda gitmenin sevabını biliyor. Sakal tıraş etmenin haram olduğunu biliyor. Hanımı başını örtmüş, demek ki tesettürün farz olduğunu biliyor. Efendim, göstermemesi gereken yerlerini örtmüş, panto giymiş. Peki, bu e, hanım kız ne? Ah hocam, o tarafı hiç sorma. O tarafı hiç açma. Peki, açmayalım. Öbür hadise geçelim. Eti kelam ve efşi selam ve silil erham ''Ve salli billeyli ve nâsü niyâm, sümmedhülül cennete biselâ.'' Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, efendim e, İbni Hibban'da ve Taberani'de geçen bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz uzun söz söylemezdi. Kısaca söylerdi, hatırda kalacak gibi söylerdi. Çünkü karşısında köylü var, bedevi var, çoban var, o zaman tahsil imkanı az. Azıcık söylerdi ama derli toplu sözler. Yani ona tam uysa kişi tamam, halası olur, kurtulur. Şimdi böyle derli toplu cevami ülkelim, güzel sözlerinden efendim nasihatlerinden, toplu nasihatlerinden bir tanesi buyurmuş ki Peygamber Efendimiz et kelam sözü hoş söyle, güzel konuş tatlı konuş Türkçesi. Tatlı konuş. Yani acı konuşma. Yani küfür etme. Yani kalp kırıcı olma filan manasına. Eti bil kelam. Sözü tayyip eyle. Güzel eyle. Ve efşi selam selamı yay. İfşa et. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Selam aleyküm. Selamı yay. Herkese. Bildiğine, bilmediğine selam ver. Ve silil erham yakınlarına, akrabana bağlantını sağlam tut. Sıla-i Rahim eyle. Sıla-i Rahim eylemek ne demek? İki manası var. Gözet, alakanı devam ettir, ahbaplığını kesme, onları unutma manası var. Bir de para pul ver, biraz yani ihtiyaçlarını gider demek. Fakirse yardım et demek. Ve salli billeyli menna suniyam Ve insanlar uyurken sen geceliğin namaz kıl. Namaz kıl. Ne olur böyle yaparsa? Sümmet <Sessizlik> <Sessizlik> cennete bi selam. Selametle sonra cennete gir. Böyle yaparsan demek ki cennetlik olur. İnsan ki Peygamber Efendimiz o zaman cennete gir buyurmuş. Biraz izah edelim. Etibil <Sessizlik> kelam. Yani Tayyip güzel söz söyle. En güzel söz nedir? La ilahe illallah, tabi La ilahe illallah de, Subhanallah de Allahu Ekber de, Elhamdülillah de manalarını düşünerek Allah'ın varlığını, birliğini ifade et. Efendim, bakiyat salihattır. Hayırlı olan şeyler bunlardır. Efendim, mülayim olarak insanlara konuş. Tatlı söyle, acı söyleme. Gönül alıcı tarzda konuş. Kimse sana şey yapmasın, sert, kaba, efendim, haşin sözlü olma. Bak, Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberi miydi? Elbette. Vazifeli miydi? Elbette. İnsanlar ona uymalı. Uymak zorunda mıydı? Elbette. Diyor ki Kur'an-ı Kerim: "Bismillahirrahmanirrahim. Fe bi rahmetin minallahi lintelehum. Allah'ın bir rahmeti eseri olarak onlara milayim davrandın. Ve lev kunte fazlan galizul kalbi, lem min Eğer sen sert, kaba, kırıcı sözlü bir kimse olsaydın etrafından onlar darmadan dağılırlardı. Bak peygamber efendimiz olduğu halde dağılır bu insan olunun tabiatı böyle. Onun için insan olunu yumuşak, insanın eti yenmez, derisi giyilmez, yumuşak sözle, tatlı dille hoş edersin. Güzel ama namazda pantolonunu şöyle çekerek elinle böyle oynayarak efendim şunu yaparak bunu yaparak efendim namazını iptal ediyorsun. Onu öyle yapmayiver. Bir övüp de ondan sonra söyleyince şey yapar. Bir hüsnü niyetini beyan etmiş olursun. Ondan sonra söyleyeceğini gene gerekiyorsa söylersin. Ve efşit selam, selamı yayın. Selamı yaymak ne demek? Peygamber Efendimiz bizim birbirimizle tanışmamızı, dost olmamızı istiyor. Haberiniz olsun. Bu camide herkes birbirini tanıyacak. Geliyor gidiyor hiç kimsenin haberi olmuyor, olmaz. Dışarıda da tanıyacak, burada da tanıyacak. Selamı vereceksin, esselamun aleyküm, tanışacaksın. Tanışmamızı istiyor. Tanışmanın anahtarı selamlaşmadır tanışacaksın, ahbap olacaksın, el ele tutacaksın. Hayırlı işleri beraber yapacaksın. Bir kişinin kaldıramadığı yükü hop kaldırır verir. Kalabalık olursa onun için o dostluğun remzidir yani. Öteksi de cemiyette efendim fitne fesat, gürültü patırtı çıkartmamanın remzidir. İhtimayı huzuru korumanın remzidir. O hoş sözlü konuşmak. Belekisi de efendim dostluk bağlarını Anam. kuvvetlendirmekten remzidir. Ve Erhan erham, akrabanı unutmayacaksın, yakınlarını gözeteceksin, gideceksin, geleceksin, ziyaretin de sevabı var, ikram ve ihsanın da sevabı var. Sırf ziyaret etsem nasılsın dayıcım, seni çoktandır görmediğim için geldim, bir ihtiyacım var mı, bak Ankara'ya döneceğim, bir şey ister misin vesaire vesaire. İşte gönle hoş olur, sevap kazanırsın. O ziyaretten Allah, birbirini Allah rızası için ziyaret edenleri seveceğini vaat eylemiş hadisi kutsi'de hakkat kat muhabbeti lil mütezavirine fiye diye o ziyaretin faydası var. Ayrıca ihtiyacı varsa tabii baktın yoksul, baktın biraz pecmirde, baktın hali sıkıntıda, baktın borcu var. Şunu ver. Kusura bakma, az ama filan diye bir iyilik yapu verirsin. Yani bir ikramda bulunu verirsin. O da tabii çok sevap. Sonra İnsanlar uykudayken kalk namaz kılıyor Peygamber Efendimiz. Bu neden? Biz buraya Allahu Teala Hazretlerini bilip ona kulluk etmek için gönderildik. Buraya neden geldik bu dünyaya? Ve ma halaktul vel inse illa liyabudun. Allah'ı bilip ibadet edeceğiz. Rızasını kazanacağız. Başka bir sebeple gelmedik. Ma ürüydi minhum bir min rızık ve ma ürüydi en yuttayımın. Ben onlardan rızık istemiyorum. Onların bana ziyafet çekmelerini istemiyorum. İnna Allahu Huvar Rızakü Zül Metin. Allah rızakı alemdir. Herkesin rızkını mevla veriyor. kuvveti metin sahibidir. Kuvvet sahibidir, metane sahibidir. Metindir Allah metindir. Allahu Teala Hazretleri her türlü güç kuvvet elindedir. Biz bizim ona ne yapmamız lazım? Kulluk etmemiz lazım. Yoksa biz, bizden o rızık vesaire istemiyor Allahu Teala Hazretleri. Kulluk edeceğiz. Asıl vazifemiz bu. O kulluk etmenin de başı nedir? Allah'ı bilmektir. Bileceğiz ki kulluk edelim. Onun anahtarı nedir? E çalışacaksın biraz bak herkes tahsile devam ediyor. Bir insanın tahsili yani hiç dışarıdan gelen bir insana anlatacak olsak merihten, aydan gelen bir insana biz çocuğumuzu efendim 20 sene, 30 sene okuturuz desek ooo ama çok yahuder. der. İlkokula veriyoruz 5 sene. Ortaokul 3 sene 8. 3 sene lise 11. Efendim 5 sene, 4 sene üniversite 14, 15 ihtisas vesaire, 15 sene okutuyoruz deyince çok ama bize hiç çok gelmiyor. Alıştırmışız. Tamam çocuk büyüdü ilkokula gidecek. Tamam ilkokul bitti ortaokula gidecek filan diye tabii karşılıyoruz değil mi? Halbuki o kadar zamanımızı bir şeyler öğrenmeye harcıyoruz. Peki Allah'ı bilmek tanımak için ne, ne gayret sahip ediyoruz? Seni yaratmış. Seni rızıklandırıyor. Seni yaşatıyor. Üstelik öldükten sonra huzuruna varacaksın. Bu dünyada yaptıklarından hesap vereceksin. Ne biliyorsun? Neyi sever? Neye kızar? Neden razı olur? Neye gazap eder? Biliyor musun? Senden ne istiyor? Sana neyi yasaklamış biliyor musun? Bilmem. E senin buraya geliş sebebin ne? Senin bu dünyaya geliş sebebin onu bilip de ona kulluk etmek. Dünyaya 15 sene, 20 sene tahsil görüp de dünyanın bir bilgisini öğrenmek için bu kadar zamanı harcıyorsun, harcattırıyorsun çocuğuna. E Allah'ın rızasının yolunu öğrenmesen olur mu? Tamam hocam artık uzatmak, öğrenmem lazım. Nasıl? Tabii onun yolu yöntemi var da aslında biz Allah'ı kimse kimseye öğretemez. allah Teala Hazretleri kendisini kuluna bildirir. O da ibadetle olur. Herkes uyurken, yat, yatarken otur bakalım seccadeye, kapat bakalım gözlerini, dök bakalım gözlerinden inci gibi yaşları, yalvar Mevla'ya, Ya Rabbi ben çok cahilim, benim halim ne olacak? Yardımsız, bir biçare bir insan olarak kaldım. ''Senin rızanın yolunu bilmem, zulümattayım, nura kavuşmamışım, benim halim ne olacak?'' ''Sen bilesin ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, beni bu hale getirdin, lütuf kerem senindir.'' Bir iltica et bakalım, bir yalvar neler oluyor, gör. Her şeyin anahtarı o. Onun için Peygamber Efendimiz onu demiş, onu demiş, onu demiş, arkasında da buyurmuş ki, ''Ve salli billeyli vennasini yandı.'' Gece bakalım herkes uyumuşken, bir çık Mevla'nın huzuruna, ses seda yok, çit çıkmıyor... Efendim hiç kimse seni görmüyor. Gösteriş vesaire ihtimali yok. Rüya ihtimali yok. Kıl bakalım namazı. Yalvar bakalım. Neler olur? Neler gösterir? Her şeye kadir Mevla. Her şeye kadirdir. Efendim ölüden diri çıkartıyor mu? Yuhricül hayye minel meyitü hocam. Tabi ölüden diri çıkartır Mevla. Karataştan su çıkartıyor mu? Ya şakku seyihru bihılma. Çatır çatır taş ayrılıyor, içinden pınarlar çıkıyor mu? Her şeye kadir. Küçücük bir tohumu koca bir ağaç yapıyor mu? Küçücük bir tohumu koca bir insan yapıyor mu? Tebarek Allahu ehsenül halik. Yapıyor hocam. Her şeye kadir. O zaman senin ve benim gibi nakabil insanı da dilerse Dilerse, arif eder, ak akıl eder, kamil eder, zarif eder, edip eder, sevdiği, hoş, halli bir kul eder, alim eder. Dilerse, her şey ondan. Ne demiş? Mevlana Celalettin Rumi'nin mesnevisinin başında diyor ki, e, Hüsamettin Çelebi için, e, o şu şey mensuptür. El mensub ile şey ellezi kâle asbahtü diyen ve asbahtü arabiyyen akşam Kürt olarak akşamladım, sabah Arap olarak kalktım. O uzun hikayesi vardır. O sözüm de şeyi, çeşitli şahıslara isnat edilir. Yani adamcağız gecelin âmi olarak, bir şey bilmez olarak yatmış da sabahleyin neler neler öğrenmiş olarak Allah kaldırmış onu. Her şeye kadirdir Mevla. Bir teypin bir bandını alıyorsun, öteki teyfe takıyorsun, bu 45 dakika ise 45 dakika çaldığın zaman bu tarafa efendim 45 dakikada geçiyor sen de o teypi alıyorsun tamam filanca hocanın konuşması bende de var şimdi diyorsun ama öyle makineler var ki basıyorsun zzz çabuk buraya geçiriyor 45 dakika geçmesine lüzum kalmıyor ya Allah 40 yılda verilen şeyi daha erken de verir dilerse gösterir her şey ondan olduğu için her şey ondan olduğu için gece bir ağla bakalım. Bir gözyaşı dök, günahlarına bir tevbe eyle. Ondan sonra Allah Teala Hazretlerine bir iltica eyle. Hakkı, hayırı Allahu Teala Hazretlerinden iste bakalım ne olacak? Diğer hadisi şerif: Et-emunisa ekum fi nifasihi net temre. Fe taamı ha fi nefasiha ettemre, xarjı veleduha zâlîke halîmen, fi inna hu kâna Meryem, haysu veledet İsa, fi inna hu kâna taamı Meryem, haysu veledet İsa, vel alim Allahu taamı khairan lha min ettemre etamahaa. Bu Hatib Badadi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif içinde bir Efendim zat varmış ki senedinde güvenilen bir kimse değil. Fakat e, şeyde şöyle demiş et emû nisa eküm fi net temir. Nifas halinde yani e, çocuğu olacağı zaman manasında burada hurma yedirin hanımlarınıza hurma yedirin çünkü kim böyle bu haldeyken kendisine efendim hurma yedirilirse o zaman çocuğu halimselim olur. Meryem Validemizin efendim Hazreti İsa'yı doğurduğu zaman da taamı hurmaydı. Ve hüzzü ileyke biciz'in nahleti tusakıt aleyke rutaben ceniyya. Şöyle şeyi sarstı. Hurmalar döküldü, onları yedi diye. Eğer daha başka bir taam olsaydı Allah onu ikram ederdi. Bunu ikram ettiğine göre siz de ikram edin denmiş bu sözde. Bu sözün hadis şeyi bakımından içinde senedindeki bir şahıs hakkında şey var ama hocamız bunu almış bir de diyor ki lehü şevahit Hocamız bazen yani bu kitabın müellifi olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi, Cennet Mekan, Kaddesallah Böyle başka yerlerden takviye edilmiş olan şeyleri, senedinde kusur olsa bile naklediyor ki başka yerde deliller var bunun yani böyle yapılması uygun olur manasına. Etfalül Müminin fi Cebelin fil Cenneti fihi yekfuruhüm İbrahim ve saretü hatta yerüdüm ilahaba ihim yemel kıyame. Diğer hadis-i şerif, Ebu Huleyre radıyallahu aleyhten müstedirekte sahih diye bildirilmiş. Efendim, bu hadis-i şerife göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Müslümanların evlatları, tıfılları, küçük çocukları cennette bir tepededir, dağdadır. Orada onlara İbrahim ve Sare, İbrahim aleyhisselam ve Sare validemiz, hanımı Sare nezaret ederler. O Müslümanların çocuklarına onlar o cennetteki o dağda onlar bakarlar. Hatta yemel kıyamet gününde onları babalarına al evladım bu diye verinceye kadar onlar cennetteki o tebede İbrahim Aleyhisselam'ın ve hanımı Sare'nin nezareti altında dururlar. Demek ki Müslümanların çocukları cennette olacaklar. Buradan çıkıyor. Tabi öbür aleme ait bir malumat bu. Fakat çocukların çocukların ruhlarının nerede olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Onları uzun uzun burada kaydetmiş de onları şerhten okumayayım. Utlubu'l afiyete digayrike turzak ha fi nefsike bu hadisi şerifle son verelim. Hava soğukçadır. Arkadaşlarımız otururken daha çok üşüyebilirler. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifi efendim, Abdullah ibn Amr ibn-i As rivayet eylemiş. İsfahani'de kaydedilmiş. Bu hadisi şerifinde buyurmuş ki Peygamber Efendimiz afiyeti başkası için senden gayrısı için iste senin bizzat kendine o ikram olunsun. Kısa bir hadis-i şerif. Ütlubül afiyetelli türzak ha fi nefsike. Ama çok mühim bir kaide bu. Kısa bir hadis-i şerif ama çok mühim bir kaideyi bize öğretiyor Peygamber Efendimiz. Buyurmuş ki afiyeti sen başkası için iste, Allah sana onu nasip eder. Başkası için iste, Allah sana nasip eder. Afiyet nedir hocam? Afiyet insanın bedeninin hastalıklardan, ruhunun üzüntülerden, elemlerden, kederlerden, sıkıntılardan salim olmasıdır. İki çeşit selamet var. Maddi selamet, manevi selamet. Hem bedenin rahat olacak, hem ruhun, hem kafan dinç olacak, hem vücudun. Afiyet bu. ''Ya Rabbi sen bana sıhhat ver olur.'' Türk gibi sağlam olur insan. Yanağından kan damlayacak gibi olur. Demiri sıksa suyunu çıkartacak kadar kuvvetli olur. Ama öyle üzüntileri olur ki, gecesi gündüz birbirine karışır. Hanımı hastadır, felçlidir, çocuğu şöyledir, işi böyledir, bilmem nesi şudur, başına bir sürü dertler yığılmıştır filan filan filan. Ha, demek ki sıhhat yetmiyormuş. Manevi bakımdan da huzurlu, saadetli olması lazımmış insanın. Ha işte o afiyet. O zaman sıhhat isteme, sadece afiyet ah, iste, istediğin zaman, o zaman hem sıhhat gelecek. Hem huzur saadet gelecek, mutlu hem mutlu olacak hem sıhhatli olacak insan. Afiyet. Peki o afiyeti ben kendim için isteyim iste tabi kendin için de iste. ve inna neselükel afve vel afiyete vel muafadet daimete fil dini ve dünya vel ahire. Dualar var zaten Peygamber Efendimiz böyle dua edin diye ama bunun bir kestirme güzel tarafı var. Sen bunu gel kardeşin için iste Allah sana da ikram et. Onun için istediğin zaman Allah sana onu ikram ediyor. Burada ne var? Allahu Teala Hazretleri kulların birbirlerini sevmesini, Resulullah Efendimiz ümmetinin birbirini sevmesini ve birbirine hayır dilemesini istiyor. Gıyabında "Ya Rabbi o kardeşime afiyet ver. Ya Rabbi şu kardeşime afiyet ver. Ya Rabbi bu kardeşime afiyet ver." Sen onun hayrını, iyiliğini isteyeceksin. Aa bir de bakacaksın kendi halin güzelleşivermiş. Neden? muhabbetten sen ona istedin Allahu Teala Hazretleri onun güzel bir şey olduğunu senin canının çektiğini görmüyor mu bilmiyor mu sen madem ki Müslümanı seviyorsun başkası için bir şey isteyebiliyorsun ona insanın gönül zenginliği derler bak hasetçi öyle yapamıyor hasetçi karşısındakinin nimeti gitsin elinden istiyor ama iyi Müslüman ne istiyor ya Rabbi sen ona afiyet ver, malı olsun, mülkü olsun, efendim huzuru olsun, saadeti olsun. Hem dünyada rahat etsin, hem ahirette rahat etsin. Sevdiğin kul olsun, cennetini bulsun, cemalini ersin. Ne olacak senin kesenden mi çıkıyor yani? Allahu Teala Hazretlerinin cenneti dolacak da sen dışarıda mı kalacaksın? Ne olur istesen? İstersen Müslüman olursun. İstemezsen sen bilirsin, o zaman mahrum kalırsın. Birbirimize iyi şeyler isteyeceğiz. Temenni edeceğiz. Birbirimizin gıyabında dua edeceğiz. Duaların icabette en süratlisi, en çabuk kabul olanı nedir? Kardeşin kardeşe onun arkasından yaptığı hayır duadır. En süratli hemen kabul olur. E, hocam bu kaide mi? Kaide. O halde iş tamam. Ben kardeşime dua ederim, o bana dua eder. Hepimiz gül gülüsten geçiniriz. Öyle yapsak geçiniriz. Öyle hepimiz rahat ederiz, öyle yapalım inşallah. Fatiha-i Şerife, maal besmele. İki elem neşrah leke besmeleyle. İnşirah Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. As-ı Şerif, gülhü vallahu at besmeleyle.